Radyo Tiyatrosu. Penceredeki Gül Yazan Rasim Köktürk Yöneten Levent Tülek Efektör Ersin Temelli Yapım İstanbul Radyosu Oynayan Sanatçılar Handan Monis Düşen Kalkar Ayhan Halit Akçatepe Emre Edip Saner Selma Pelinsupir Esma Güneş Kozal Eren Garson Nuri Karadeniz ...olsun bugün? Yok bir şey canım. Biraz öyle durgunum sadece. Ama seninle bir alakası yok. Kiminle alakası var öyleyse? Aslında hiç kimseyle alakası yok. Ay, tamam tamam kızma. Ama gül biraz canım. Bahar geldi ya ondandır. İnsanlar böyle mevsim geçişlerinde... ...ruhsal yönden biraz sıkıntılı olurlarmış. Gazetede okumuştum. Hatta bizim mahalledeki Aygül teyze... ...bahar geldi mi evden dışarı çıkmıyor. Kadının yüzünü bir görsen. <gülüyor> Şaşarsın herhalde. Ne demek istiyorsun Selma? Hasta mıyım ben şimdi? İyice saçmalamaya başladın sen ama. Zaten bu tavırların benim yüzümü iyice asık yapıyor. Zaten canım sıkkın. Bir de sen hasta muamelesi yapıyorsun. Kusura bakma ama ben deli değilim. Hep böyle davran e mi? Kalbimi kırıyorsun yine. Farkında değilsin. Hiçbir şey umurumda değil. Bu komplekslerin bakalım nereye kadar gidecek? Evden çıkarken ne güzel konuştun telefonda benimle. Buraya gelmeyi isteyen de sensin. Ne oluyor anlamıyorum. Hayır üstelik bir şey dediğim de yok. Yok yok. Senin benimle ilgili bir sorunun var. Aklına takılan bir şey varsa söyle ben de bileyim. Aklıma takılan bir şey yok mu? Ne kadar büyük bir sorun haline getiriyorsun sen her şeyi. Ayrıca evet buraya gelmeyi ben istedim. Belki güzel vakit geçiririz diye. Ama sen yine her şeyi mahvediyorsun. Yok bahar sentromuymuş yok komplekslerim varmış. Bunları söyleyen ben miyim? Hayır. Hem hakaret ediyorsun hem de hiçbir şey olmamış gibi karşıma geçip haklı tavır takınıyorsun. Bir de sonra neden suratını sıklıyorsun? Hala anlamıyorsun değil mi? Yeter Emre. Konuşmak istemiyorum. Her şeyi mahveden de sensin. Sabah evden çıkarken gülümseyen bir yüzüm vardı. Ama sayende o da gitti. Ben kalkıyorum kendine iyi bak. Allah kahretsin. Selma, yemeğe baktın mı kızım? Evet anne, altını kapattım az önce. Abi neredeyse gelir. Ooo saat yediyi geçiyor. Nerede kaldı bu çocuk? Okuldan çıkmış olması lazım şimdiye kadar. Merak etme anne, ne olacak ona? Hem Selma ile buluşacaktı o bu sabah. Ha. Kavga ettilerse abim yine gönlünü almaya uğraşıyordur. <gülüyor> Deli çocuk, neden kavga ederler anlamam ki. Ah ah, rahmetli babanla ben kavga etmeyi bırak. Birbirimizin yanında heyecandan konuşamazdık bile. Babam biraz konuşacak gibi olsa ben hemen başımı öne eyerdim. <gülüyor> Sözde yüzümün kızarmasını saklayacağım ya ama anlardı rahmetli benim heyecanlandığımı. Peki babam hiçbir şey almaz mıydı sana? Almaz olur mu hayatım? Her sabah uyandığımda penceremin önünde bir adet gül olurdu. Baban hiç söylemese de ben anlardım gülleri onun bıraktığını. Ne yalan söyleyeyim utanmasın diye ben de hiç sormadım bu gülleri sen mi bırakıyorsun diye. Hey gidi günler hey. Şimdi sizlere bakıyorum da ne kadar çok şeyin değiştiğini görebiliyorum. Zaman yerinde durmuyor ki beraberinde birçok şeyi de alıp götürüyor. Bize de böyle dinlemek düşüyor herhalde değil mi anne? Sen dalga geç bakalım küçük hanım. Aman anne şaka yapıyorum. Sen de hemen alınıyorsun. Biraz rahat ol anneciğim. Şuna bak hele. Büyümüş de bana akıl veriyormuş. Heh. Konuşacağına tabakları getir mutfaktan abin gelmek üzere. Hadi hadi hadi. Ay ay ikinci evladız yani şu evde. Bizim de hakkımız yok mu gezmeye? O çıksın istediği saatte gelsin eve. Biz burada ona hizmet edelim. Ne güzel ya. Bir de kabahat bizde olsun. Yani erkek olmak varmış şu devirde. Bak hala konuşuyor hadi kızım. Sen duymazlıktan gel tabi anne söylediklerimi. Kaçacağım vallahi bir gün bu evden. Tak etti canım artık yetti her gün her gün ya. İstemiyorum ben yemek filan. Kimseyi de istemiyorum bundan sonra. Yok onu getir Esma. Yok yemeye bak Esma. Yok bulaşık yıka Esma. Esir miyim evlat mıyım anlamadım Vallahi Yavrum ne oldu güzelim. Ben sana ne dedim kızım? Tabakları getir dedim alt tarafı. Ya Rabbim, sen benim aklımı koru. Ne oldu şimdi durup dururken? Ben evlat ayırabilir miyim hiç? <gülüyor> Allah cezanı vermesin e mi? Şaka yaptım anne ya. Şakaymış,mış,mış,mış. <gülüyor> Telaştan öldürecek misin sen beni deli kız? Allah nasıl biliyor öyle yapsın seni. Hayır. Sana inanan da kabahat. Her seferinde kanıyorum ben de. Tövbe ya Rabbim ya Kızdın mı anne? Doğuştan oyunculuk var bende ne yapayım? Ne? Ne? Artist mi alacaksın başımıza? <gülüyor> Kız, bu yemek kokusu nereden geliyor? Bilmem. Hey, Esma! Hani bu yemeğin altını kapatmıştın sen? Gitti güzelim ıspanak. Ay şuna bak, yakmışız bütün tencereyi hay Allah. ...ne o yemeğin hali? Ha? Ben sana yemeğin altını kapat dememiş miydim? Ha? Şey anne... Ne anne? Tabii tabii, senin aklın bir karış havada. Bir taraftan bana laf yetiştir, bir taraftan oyun oyna sen benimle. Ondan sonra... ...şey anne... ...ya sen küçük çocuk değilsin ki artık büyüdün. Tamam anne ya, özür dilerim. Ha. Abin de geldi işte. Oh! Yemek de yok şimdi, ne yapacaksınız? Ne ben yiyeceksiniz? Bakarım. Bak tabii. Başka nasıl kaçacaksın yanımdan? Ha? Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsınız bakalım? İyiyiz abi. Annem biraz sinirli. Dikkat et. Nasılsın anne? <gülüyor> İyiyim yavrum. Nerede kaldın sen bu saate kadar bakayım? Nerede olacağım anne Allah aşkına? Duyan da eve gece yarısı geliyorum zannedecek. Sabah Selma ile tartıştık biraz. Akşam üzeri okuldan çıkınca da çay bahçesine gittik. <gülüyor> anne ben sana demedim mi abim Selma ile tartışmıştır diye? Sen sus bakayım. Küçük bey yüzün güldüğüne göre barıştınız galiba. Barıştık anneciğim. Hmm. Ah şu kadınları bir anlayabilsem. Hiç <gülüyor> sıkıntı kalmayacak zaten ortada. Sen öyle san. Bir şey mi dedin Esma? Ben mi? Yo, e, konuşmadım bile yani abi artık saçındaki tüy dökülse benden bileceksin ne ha. Ne dedin sen? Şimdi sen bana kel mi demek istedin? Ya ne alakası var abi? Hem sen kel değilsin ki sadece biraz saçının ön tarafları açılmış o kadar. Zaten onun da çaresi bulundu merak etme saç ektirirsin olur biter. Esma! Bak sinirleniyorum y yeter, ama. Yeter yeter artık tamam tamam. Küçük çocuklar gibi didişiyorsunuz durmadan. niye paylaşamıyorsunuz anlamıyorum ki. Biri ona şöyle demiş. O ona yan gözle bakmış. Her şeyden nem kapar oldunuz canım yeter. Aa. Vallahi benim bir kabahatim yok anne. Ne dedim ki ben? Sen hiçbir şey der misin zaten kızım? Yeterince deli ettin bugün beni hadi. Ne oldu? Yine artesik maceralar mı yoksa? Ay ay ay. Yalnız olsa iyi. Bir de... Yemeğin altını açık unuttum. Ay anne, ay uf, aç kalırız artık. Özür dilerim ya. Dalgınlıma geldi. Bilerek altına açık bırakabilir miyim hiç? Tamam tamam tamam canım tartışmayın. Yanan yemek olsun. Bakın size ne getirdim. Hı. Ne getirdin abi? Bak bakalım. Abi harikasın ya. Pizza getirmişsin inanmıyorum. Yaşasın. Hadi bakalım. Kurtuldun yine aç kalmaktan küçük hanım. Yani anne her işte bir hayır vardır derler ya. Bu olsa gerek. Tabii, tabii. Zaten ıspanağı da hiç canım istememişti. Bak sen şuna. Beğenmiyordu artık yaptıklarımızı. Artık büyüdün kızım. Bundan sonra yemekleri sen yaparsın. Biz yeriz. Annem haklı. Bundan sonra okuldan gelince ilk işin yemek yapmak olsun. Hı? Tamam abi. Sen iste yaparım ben. Ya ne zaman yiyeceğiz bizaları? Hadi hadi. Hadi geçelim masaya. Kızım. Buzdolabında içecek bir şeyler olacak getiriver mutfaktan. Tamam anneciğim hemen getiriyorum. Hı hı. Poşeti şöyle masaya bırakayım. Açmayın geliyorum. <gülüyor> Pizza getirdin ya sevinçten havaya uçuyor şimdi. Rahmetli baban da aramızda olsaydı da görseydi keşke sizi böyle. Ah ah. Gerçi o hiç sevmezdi böyle hamur işi falan ama sizin için deli olurdu. Pazarları Çengelköy'deki Süreyya Lokantası'na giderdik. Bayağı oldu oralara gitmeyeli. Yine gideriz bir gün anne. Ne konuşuyorsunuz yine ana oğul? Beni çekiştiriyorsunuz değil mi? Yani anne hiç yakıştıramadım doğrusu. O kadar hizmet et bir dediklerini iki etme yine de ama Helal olsun yani. Hadi bırak konuşmayı da elindekileri masaya koy. Ellerinizi de yıkayın. Soğumadan yiyelim şunu. Tamam ilk sıra benim. Yavaş deli kız yavaş. <gülüyor> Hiç büyümeyecek bu. Nasıl geçti sınavın canım? İyiydi hayatım. Bir tane soruyu yanıtlayamadım. Ama kötü not almam. Hayırlısıyla bu vizeyi de kazasız belasız atlattık ya. Daha ne isteyeyim? Senin nasıl geçti sınavın? Ben senden daha çalışkanım galiba. Bütün soruları yanıtladım zannedersem. Aferin benim güzelime. Eee ne yapıyoruz? Bu mutlu gününde bir yere götürürsün artık beni. Hmm, nereye götürsem bilmem ki. Beşiktaş'ta güzel bir yer var. Şöyle deniz kenarında cıvıl cıvıl. Ne dersin? Yanımda sen olursun da gelmez miyim? Gidelim tabii. Taksiye binelim ama. Tamam canım. Bak geliyor boş bir tane. Hı? Buna binebiliriz. Taksi! bana o kadar huzur veriyor ki bedenimin bütün yorgunluğu gidiyor sanki yani ben şimdi sana huzur vermiyor muyum hayatım Aa, aşk olsun o nasıl söz senin verdiğin huzur başka canım benim bak yine alınmaya başladın her sözden çeker giderim ama ya bu senin çekip gitmelerin de moda oldu bu soralar e ne yapayım alınma sen de her şeye ne güzel gelmişiz oturuyoruz şuraya Oo. buyurun neskafe sizin miydi hanımefendi <gülüyor> evet evet benim buyurun. teşekkürler Afiyet olsun Efendim Mesut Teşekkür ederim sen nasılsın Yok yok söyle Aa yarındı değil mi onun doğum günü İyi ki hatırlattın ya Ay ben daha bir şey almadım çocuğa Öyle mi Aa çok iyi olur valla Tamam yarın hep beraber gider bir şeyler alırız Arzu Bilmem ki Ama gelir herhalde Akşam ararım ben onu Tamam Mesut sen de kendine iyi bak Görüşürüz Kim bu Mesut Hem neden haberim yok benim onun doğum gününden Öf, krizin biri bitmeden biri başlıyor Ya ne oluyor yine Emre Mesut'u biliyorsun Halkla ilişkiler okuyor o da bizim sınıftan Hani şu durmadan konuşan çocuk Evet o Tamam canım neyse bana ne Kimin doğum günüymüş bu Pelin'in erkek arkadaşı Berk var ya İşte onun doğum günü Beraber gideriz canım işte. Bizimkiler hediye alacaklarmış da o yüzden aramış Mesut. Bunda bir kötülük yok ki. Tamam bir şey demedim ben de. Aman beni kıskanırmış da. <gülüyor> Koca bebeğim benim. Yo kıskanma değil de. Yani sen neden arıyorum Mesut onu anlamadım. Hay, madem ki beni tanıyor bana söylesin o zaman. Belli ki amacı kötü. Yani insan azıcık düşünür. Ya bu kızın erkek arkadaşı var mı? Ne der araları bozulur mu? Ya ...acaba aradığımda yanındaysa yanlış anlar mı? Ama nerede benim gibi düşünecek erkek? Anlayış yok, anlayış. Abartma Emre istersen. Hangi çağda yaşıyoruz canım? Aa, beni normal bir erkek arkadaşım da arayabilir, öyle değil mi? Tamam arasın. Aramasın demiyorum zaten ben sevgilim. Ama böyle aramasın. <Gülüyor> tamam canım, tamam. Bir dahaki sefere söylerim, mektup yazar çocuk. Hay Allah'ım bana sabır ver. Bir de bana diyorsun hangi çağda yaşıyoruz diye. <gülüyor> mektup mu kaldı şimdi be <gülüyor> Komik olma Asıl sen komik olma Emre Bey Ayrıca mektup yazmanın çağdaş olmamakla hiçbir alakası yok Mektubun neresi kötü hem Seninle beraberliğimizin birinci yılını dolduracağız Ama sen daha bana bir mektup bile yazmadın Hayat eskiden mi şöyle şeyler Şimdi cep telefonu var Sonra internetten mail atabiliyorsun Zaten gün boyu görüşüyoruz Evet Sevgiler de ilişkiler de böyle çağa ayak uyduruyorlar işte Yoksa içinde bulunduğumuz zaman mı sevgileri uyduruyor bilinmez. Ama ben şuna inanıyorum ki yazmak kadar güzel bir anlatım şekli yoktur herhalde. Nereden çıkardın şimdi bunu sen? Konuşarak da pekala güzel bir iletişim kurabiliriz. Konuşmayana toplumda iyi gözle bakmıyor ne? Gözün de açık olacak ağzın da. Hem nasıl yazmak en güzel anlatım şekli oluyor? Bazen bir bakış bile çok şey ifade edebilir. Ya evet haklı olabilirsin kendince. Ben zaten iletişim biçimi olarak söylemedim. Ama bana göre en güzel anlatım şekli yazmak. Eğer öyle olmasaydı... ...bütün yazarlar, senaristler karşımızda konuşur... ...anlatır biz de onların hikayelerini böyle dinlerdik değil mi? Ya, tamam tamam da... Yani ...sen de haklısın hayatım da. Yani şimdi iletişim araçları değişti. Aman değişti de ne oldu? Sürekli kavga ediyoruz işte. Yok kim aradı, niye mesaj atmadın... Oysa önceden zaten birbirlerini az gören iki sevgili... ...buluştuklarında kavga edecek vakit bile bulamazlardı herhalde. Öyle diyorsun da hanımefendi... ...az önce Mesut aradığında Çağ'ın iletişim aracını kullanıyordun. Yani hatırlatmak maksadıyla yani. Lütfen Selma Hanım. Tamam olabilir. Ben cep telefonunun kullanılmasına karşı değilim ki zaten. Sadece demek istediğim şu... ...yazarak bir şeyleri paylaşmıyoruz. İnsan anılarıyla mutlu olur. Öyle değil mi? Anı dediğinde aklıma geldi. İlkokulda tuttuğum bir hatıra defterim vardı... Hala saklarım çekmecemde. Bir kilidi var. Kim açacaksa artık. <gülüyor> Bazen o defteri açıp okuduğumda anımsayamadığım birçok arkadaşım aklıma gelir. Aa hani bir de o sayfa bitimlerine yazılan maniler vardı hatırlıyor musun? Dur neydi? Aa, sepet sepet yumurta sakın beni unutma. Unutursan küserim, küserim gözlerinden öperim. <gülüyor> <gülüyor> Sayfaların arasında yonca yaprakları kurumuş çiçekler saklardık bir de. Aslında haklısın galiba. İnsan bir şeyler yazdığında ve bunları yıllar sonra okuduğunda daha çok mutlu oluyor sanki. Hı. Şimdi düşünüyorum da yeni okula başlayan çocuklar bu konuda daha şanssızdır herhalde. Onlar belki de ileride bu hatıra ya da anı defterlerinin sadece adını duyacaklar. Ay aferin canım sana ya. Sen bayağı duyguluymuşsun. Artık itiraz etmezsin herhalde bu konuda. Sen beni duygusuz mu sandın? Ben zaten bu konuda sana itiraz etmedim ki hayatım. Konu açıldığından beri seni destekliyorum. <gülüyor> tabii tabii canım ne demezsin. Pazar günü değiller beyine gidelim mi? Hem Esma'yı da getir değişiklik olur onun içinde. Bak bu güzel bir fikir. Uzun zamandır karşıya geçmemiştik. Oraların havası da bir başka oluyor. Emre. Efendim hayatım. Sana bir şey soracağım. Sor canım ama derin mevzulara girmeyelim. Bugünlük bu kadar yeter. Yok yok. Şey diyecektim ben. Şey. Söylesene hayatım. Biz seninle ne zaman evleneceğiz? Nereden geldi aklına şimdi bu? Yoksa benimle evlenmek istemiyor musun? Yok hayatım neden istemiyorum? Senden başkasını istemiyorum ben zaten. E, öyleyse. Okulun bitmesine bir sene var. Okul bitince evleniriz tabii. Konuştuk ya geçenlerde bunları. Ama şey diyorum ben. Hani söz filan yapsak. Ailelerimiz tanışsa fena mı olur? Hayır fena olmaz canım. Ben anneme bu akşam söylerim. Ha, ciddi misin? Ay Heyecanlandım birden. Ciddiyetsiz mi duruyorum canım? Aşk olsun. Yok canım öyle demek istemedim. Bir tuhaf oldum işte. Böyle bir an gelinlikler içinde düşündüm de kendimi. Güzel olurum değil mi? Sen zaten böyle de güzelsin sevgilim. Teşekkür ederim. Dünyanın en yakışıklı erkeği. Akşam babama anlatayım durumu bende. Bakalım ne diyecek zaten senden bahsettim ama yine de çekiniyorum işte benim annem de seni biliyor ama bir kere getirmedin kızı yanıma diye söyleniyor her zaman <gülüyor> artık sık sık görüşürüz kendisiyle hava biraz serinledi kalkalım istersen canım tamam hayatım kalkalım Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklarla kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma. Her sonbahar gelişinde. Anne. Ay, ay ay ay aklımı çıkardın kız. Ay sen ne zaman geldin? İnsan bir zile falan basar. Anahtarım var yani. Ay. Sarı sarı yapraklar, sonbahar filan. Hayırdır ne oluyor? Ay ne olacak? Ay sapıttı bu iyice. Abim geldi herhalde. Benim dünyalar güzeli annem nasılmış bakalım. İyiyim canım oğlum. Çok mutlu gördüm seni. Şşt, bilmediğimiz bir şeyler mi var yoksa? ha? Kesin bir havadis var yine. <gülüyor> ne bileyim işte. Bugün böyle kuş gibiyim. Sınavlar bitti ya ondandır. Ha. Nasıl geçti bakalım son vize? İyi anneciğim, Hı? iyiydi. Sadece bir tane soruyu yanıtlayamadım o kadar. 80 alırım herhalde. Aferin benim koca oğluma. Ben de yazılıdan 95 aldım anne. Sana da aferin benim güzel kızım. Sen ne yaptın bugün anne? Emekli maaşımı almaya gittim bankaya. Kira parasını da yatırmışlar. Gitmişken onu da çekeyim dedim. Bayağı bekledim ama sırada. Sen niye sıkıntıya girdin anneciğim? Söyleseydin ben giderdim. Olsun oğlum. Sizin okulunuz var. Hem ben de hava almış oldum. Havalar günlük güneşlik. Ama yağmur gelecekmiş. Hava durumunda öyle dedi bugün. Yok canım birkaç gün daha böyle gider havalar. Pazar günü Selma ile Beylerbeyine gidecektik biz de. Ya. Hem sen de geliyorsun Esma. Abi ciddi misin? Ay çok iyi olur ya. Yani oğlum bir benle tanıştırmadın şu kızı. Kimdir kimin kızıdır hiç bilmiyoruz. İnsan getirir bir annesinin yanına bir gösterir. Getireceğim anne getireceğim. Hı. Acele etme. Hı. Ama sana önemli bir şey söylemem gerekiyor. Hı. Esma. Sen odana git bakalım. Niye gidiyormuşum ya? Ben bu ailenin bir üyesi değil miyim? Dursun oğlum. Hem, hem doğru söylüyor kız. Söyle bakalım oğlum. Nedir senin derdin? <gülüyor> ben biliyorum sanki. Kızım bir sus. Ya, biz... Ee, biz Selma ile evlenmeyi düşünüyoruz. Onun için söz filan yapalım diyoruz aile arasında. Yavrum e, iyi güzel de kızı tanımıyoruz. En azından ben tanımıyorum daha. Hem annesi babası ne der bakalım kızım. Selma babasıyla beraber yaşıyor zaten. Hem babası da biliyor beni. Bir şey demezler sen merak etme anne. Ne diyeyim? <gülüyor> Hayırlısı olsun o zaman oğlum. Canım annem benim. Bir tanecik güzel annem. Dur dur dur. <gülüyor> dur ya. Ay Ay ay boğacaksın. ay bu kadar evlenmeye meraklı olduğunu bilseydim. Daha önceden evlendirirdim oğlum seni. Yok be anne. Evlenmek için erken daha. Okulumuz bitsin hele bir. Ha. Anne siz nasıl evlendiniz? Buluşuyor muydunuz hiç babamla? E buluşurduk tabii kızım. Ama biz sizin gibi öyle telefon edemezdik. <gülüyor> ay, ay, hoş telefonda yoktu ya zaten. <gülüyor> Nasıl buluşuyordunuz peki? Güvercin mi uçuruyordunuz? Yoksa ateş yakıp dumanıyla mı anlaşıyordunuz? O kadar olmasa da onun gibi bir şey. Babam beni öyle çok fazla dışarıya çıkarmazdı. Zaten abim dışarıya çıktığımda çok tedirgin olurdu. Neden anne? Öyle işte oğlum boş ver. <gülüyor> Neyse ne diyordum? Hmm, hmm. Babanla dişçi de tanıştık. Bizim evlerimiz karşılıklıydı. Karşılıklı dersem öyle sizin düşündüğünüz gibi yakın değildi. Birbirine bakan iki tepedeydi evlerimiz. Biz buluşmak için balkona kırmızı yolluk asardık. Eğer birimiz balkona kırmızı yolluk astıysa... ...diğerimiz hemen ona cevap olarak... ...kendi balkonuna bir kırmızı yolluk asardı. Vay be! Ya. <gülüyor> Siz iyi yöntem bulmuşsunuz vallahi anne. Tabii. Diğeriniz o yolluğu asmazsa ne olur peki? E, buluşamazdık ne olacak? Çünkü o kırmızı yolluklar... ...bir nevi işaret aracıydı bizim için. Oysa şimdi ne kadar rahat. Cep telefonundan mesaj çekebiliyorsun hemen. Ya ya. <gülüyor> Bakın ne anlatacağım. Bir gün bu yolluklar yüzünden ne geldi... ...başımıza bilemezsiniz. Ee, yine bir gün buluşacağız babanızla. Ben kırmızı yolluğu çıkardım astım balkona. Bir taraftan da babanın evini gözlüyorum. Baktım kırmızı yolluğu o da astı. Hemen çıktım evden. Her zaman buluştuğumuz yerde beklemeye başladım. Neredeyse bir saat oldu. Ne gelen var ne giden var. Dur tahmin edeyim. Heh. Yanlış balkona baktın değil mi anne? <gülüyor> Yok balkon doğru da <gülüyor> işaret veren yanlış. Meğer o kırmızı yolluğu babanın halası, havalandırmak için asmış balkona. <gülüyor> İnanamıyorum ya, fiğim gibi. Ya işte böyle çocuklarım. Bizim zamanımızda böyleydi. Neyse, bugünlük bu kadar yeter herhalde size, ha? Sen anlat, biz dinleriz anne. Değil mi abi? Dinleriz tabii. <gülüyor> Ama mutfak beni bekliyor evlatlar. Daha sonra yine anlatırım. Sen nasıl istersen anneciğim. zamandır gelmiyorduk buralara. İyi ki gelmişiz. Evet. Buranın kokusu bir başka. Abi kediye bak. Nasıl tatlı. Cık, cık. Gel şey. güzel <gülüyor> Gel gel. Alıştırma şuna Esma. E, rahat bırak kızı canım. Sağ ol Selma abla. Sen de olmasan yandık yani. <gülüyor> Sen merak etme. Ben onun hakkından gelirim. Baksana. Babana anlattın mı durumu? <gülüyor> evet anlattım. Eee ne dedi? Gelsin bakalım. Bir tanıyalım delikanlıyı dedi. Vermez mi sence? Bilmem. Ya nasıl bilmiyorsun ya? Naz yapma şimdi bana. <gülüyor> Kız evi naz evi derler. Bilmiyor musun abi? Öğreniyoruz işte böyle. Hem ben de konuştum. İnanmıyorum. Babam geliyor. Ne? Hani nerede? Geliyor işte bu tarafa doğru. Hayret bu tarafa geleceğini hiç söylemedi. Beni mi takip etti acaba? Ne yapacağız şimdi? Ya panik yapma. Ee, seninle buluşacağımdan haberi var. Bizim masaya geliyor. Bakmayın da ondan konuştuğumuzu anlamasın. Tamam tamam. Tamam sen merak etme. Merhaba gençler nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Babacım Efendim? evden çıkarken bu tarafa geçeceğini söylememiştin bana. Hayrola? Ee, Halim amcanla bir işimiz çıktı kızım o yüzden geldim. E siz de burada görünce bir uğrayayım dedim. Arkadaşların okuldan mı? <gülüyor> evet babacım. Emre bizim fakülteden sana bahsetmiştim hani. Esma da onun kız kardeşi e, Memnun oldum çocuklar Biz de memnun olduk efendim e, Halim amcanı bekletmeyeyim kızım Siz rahatınızı bozmayın Akşam evde görüşürüz Selma Tamam babacım görüşürüz Oh be Heyecandan kalbim duracaktı sanki bir <gülüyor> Gülün gülün siz Sizin için hava hoş tabi Açık olsun sevdi seni ama gözlerinden anlarım ben babamın. Öyle mi dersin? Heyecandan elin ayağın tutmaz oldu bir an abi. Ya ne zor şeymiş sevdiğin kızın babasıyla konuşmak. <gülüyor> <gülüyor> Ay Emre. Eee <gülüyor> başka ne yaptınız bakalım? Başka ne yapalım işte anne. Ondan sonra eve geldik zaten. Hmm. Abimi bir görecektin ama anne kıpkırmızı oldu heyecanla. <gülüyor> Çok biliyorsun sen hanımefendi. Tamam. Seni oraya götüren de kabaat zaten. <gülüyor> ne olur yine başlamayın. Demek Selma babasına söylemiş ha? Ne demiş peki babası? Bir şey dememiş. Yani olumlu bakmış duruma. Yanımıza geldiğinde bayağı süzdü seni çaktırmadan abi. Ha! Bir de adamın elindeki yanık izini fark ettin mi? Yok. Fark etmedim. Yanık izi mi? Nasıl bir yanık iziymiş bu? Ya şöyle elinin iç tarafındaydı. Demir kalınlığında bir yanıktı yanlış hatırlamıyorsam. Ne oldu anne? Neden merak ettin? Yok, yok bir şey çocuğum. Yok. Anne? Hı? İyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Sadece aklıma bir şey geldi evlat. Anne? Hı? Hiç iyi görünmüyorsun. Ne oldu, tansiyonun mu düştü? Hem ne geldi aklına? ...Selma'nın babasının adı ne oğlum? Şey... ...Ayhan Bey'di herhalde. Evet evet Ayhan, Ayhan Bey. Yok. ya yo. O olamaz. Onca insan içinde... ...oğlum onun kızını sevmiş olamaz. Aman Tanrım. Yoksa o mu? Ben neler düşünüyorum ya Rabbim... Anne, Hı? ne oldu şimdi durup dururken? Anne korkutuyorsun bizi ama. Yok yok iyiyim kızım iyiyim. Herhalde tansiyonum düştü biraz. Ben ben odamda dinleneyim. Allah Allah ne oldu şimdi? Ya oysa... ...oğlumun onun kızıyla evlenmesine nasıl izin veririm? Gir. Gel oğlum gel. Anne ne oldu birden sana? Ayhan Bey'in ismini duyunca bir tuhaf oldun sanki. Oğlum. <gülüyor> ee, e, Selma'nın soyadı... ...Altok mu? Evet anne. Tahminim doğru çıktı galiba. Ne tahmini ne doğru çıkması. Hiçbir şey anlamıyorum. Oğlum. Canım. Sen. Selma ile evlenemezsin. Neden? Evlenemezsin dedim işte o kadar. Ama anne. Bana bir sebep göster. Ne oldu da birden böyle değiştin? Sen sebep mi istiyorsun? İşte sana sebep. Selma'nın babası beni gençliğimde kaçırmaya kalkan adam. Hem de benim hiç gönlüm yokken. Nasıl yani? Şimdi o adam yani. Evet evet. O senin bugün gördüğün adam. Bir zamanlar benim peşimden koşan. Ve benim gönlümün olmadığını anlayınca zorla beni kaçırmaya kalkan Ayhan. Onun için evlenmeni istemiyorum. Öyle bir adamın kızıyla evlenemezsin. Ya anneciğim bizim suçumuz ne? Hem Selma kötü bir kız değil ki. Ya öyle bir adamın kızını gelin aldı dedirtmem ben kendime. Anneciğim o bahsettiğin Ayhan Selma'nın babası olmayabilir. Her soyadı tutan aynı kişi olacak diye bir şey yok ki. Yalnız o değil. Elindeki yanık izi nereden geliyor biliyor musun sen? Hı? Beni kaçırmak için gece evimizin balkonuna çıkarken... ...destek almak adına elektrik kablosunu tutmuş yanlışlıkla... Elektrik çarpınca da bir anda balkondan yere düşmüş. İşte o geceden kalıyor elindeki yanık izi. Gece hiç sesini duymadınız mı? Biz gürültüye uyandık tabii. Abim her yeri aradı ama bulamadı. Gündüz baktığımızda çamura saplanmış ayak izi vardı. Sonra elindeki yanıktan tanımışlar. Abimin elinden zor kurtuldu. Ondan sonra da mahalleden taşınmak zorunda kaldı. Şimdi tekrar karşıma çıktı. Bu sefer de evladıma göz dikti. Benim ona damat verecek oğlum yok. Bunu böyle bilsin. Ama anneciğim. Ben söyleyeceğimi söyledim evlat. Selma benim. Anladım. Selma sana bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. Selma çok acele buluşmamız gerekiyor. Aa neden? Selma çay bahçesinde buluşalım. Ama ders çalışıyorum Emre sınavım var yarın. Selmacığım bu çok önemli sınavından da önemli. Telefonda söyleyemem hemen buluşmamız lazım. Ama gelemem diyorum nedir söyle telefonda. Selmacığım dersten daha önemli diyorum. Ama telefonda konuşamam diyorum sana. A Selma. Tamam tamam Sal Selma lütfen. Sanki Lütfen seni mi? buluşturmuş çay bahçesinde bekliyorum Selma. Tamam ama ne olduğunu söyle. Meraktan çatlayacağım. Orada bekliyorum Selma. Hemen gel. Ne oldu Emre? Beni apar topar çağırdın. Önemli bir şey mi var? Evet. Şey... Ya yani nasıl anlatsam? Bak, bu sözlerinin hoşuma gitmiyor Emre. Neler oluyor söyler misin? Tamam tamam söyleyeceğim. Ama sakin ol önce. Yoksa başka biri mi var hayatında? Sıkılmana gerek yok açıkça söyle. Ya saçmalama senden başkası yok olamazdı zaten. E öyleyse ne? Tamam tamam dur. Dün akşam eve gelince annemle konuştuk biraz. Bizim hakkımızda yani. Ee? Şey, senin babanla yaşadığını biliyor. Emre uzatma da ne söyleyeceksen söyle. E, tamam söylüyorum ama... ...bak bu olanların benimle alakası yok. Annem senin evlenmemi istemiyor. Evlenmemizi istemiyor mu? O istemese bile ben seni bırakmam zaten. Çünkü ben seni... Annen evlenmemizi neden istemiyor Emre? Ya hayatım ne olur bana da daha fazla bir şey sorma. Emre hiçbir şey yokken... ...annem evlenmemizi istemiyor diyen sensin. Sonra da bana fazla bir şey sorma diyorsun. Çünkü bunlara sebep olan ben değilim. Öyle görünüyor ki... Annem de değil. Ay şimdi çıldıracağım. Kim öyleyse kim? Babam. Babam mı? Ne demek oluyor şimdi bu? Aman ya bilmiyorum. Bak bilmiyorum. Sen en iyisi bunu babana sor. Anladım. Senin benimle evlenmeye niyetin yok. Bu yüzden babamı bahane ediyorsun. Tamam. İstediğin gibi olsun. Ama bana karşı daha dürüst olmanı beklerdim senden. Kendine iyi bak Emre. Selma! Selma! Selma! Selma dur bir dakika, Selma! Hoş geldin kızım. Ne bu yüzünün hali? Dur bakayım ağladın mı sen? Bir şey yok baba. Sinirlerim çok bozuk. Ne oldu yavrum Emre ile kavga mı ettiniz yoksa? Evet. Onun adını anmak istemiyorum artık ben. Ne oluyor kızım gel otur bakayım yanıma şöyle. Seni dinliyorum anlat bakayım. Bugün aceleyle ile buluştuk biliyorsun. Zaten bir şey olduğunu anlamıştım ben. Kısacası şu baba. Emrinin annesi bizim evlenmemizi istemiyormuş. <gülüyor> Hiçbir sorun yokken ortada bu da nereden çıktı şimdi? Ben de onu anlayamıyorum ya zaten. Daha geçen gün konuştuk beraber. Sen de yanımıza gelmiştin yani. E, sorun neymiş peki kızım? Bilmiyorum. Ben de anlayamadım ki. Bahane uyduracak ya. Annesinin benimle evlenmesini istememesinin asıl sebebi senmişsin. Bir de utanmadan git babana sor. ...ben bir şey bilmiyorum dedi. Baba bu kadar da fazla. Seni bu kadar üzmeye kimsenin hakkı yok ki. Hayır, beni daha tanımıyorlar. Annesiyle de görüşmedik. Benim ne alakası varmış olayın, öğrenelim bakalım. Şey, e, Emre'nin annesinin adı ne? Handan. Ha? Handan mı? Ne oldu baba? Yoksa tanıyor musun? Baba, tanıyor musun dedim Handan teyzeyi? Ee, yok, tanımıyorum. Ee, sadece eski bir arkadaşım aklıma geldi... Ama Emine'nin annesini mutlaka aramalıyım ben Hayır baba ben aramanı istemiyorum Bu olayı açıklığa kavuşturmalıyız kızım Her şeyden önce sen benim canımsın Senin gözlerindeki pırıltının sönmesine dayanamam ben Babacım benim Seni çok seviyorum Ben de seni çok seviyorum yavrum Güzel kızım benim Buyurun. İyi günler Handan Hanım. Ee, ben Ayhan. Ayhan? Ee, Ayhan Altok. Esma'nın babası. Ayhan. Sen hangi yüzde arıyorsun beni? Hı? Yıllar önce beni kaçırmak istediğini olmadı. Şimdi de oğlumu mu istiyorsun benden? Peki, hayır Handan Hanım. Ee, sizinle konuşmamız lazım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Ben Emre'ye bu evliliği istemediğimi söyledim. Ne olur Handan Hanım dinleyin beni. Yalnız evlilik konusu diye söylemek istediklerim. Ben bilmem gerekeni biliyorum Ayhan Bey. Ne olabilir ki başka? Ama telefonda konuşulacak şeyler değil bunlar anladım Geçmişte yaşananlar gerçekten sizin bildiğiniz gibi değil. Ne olur bana açıklama fırsatı verin. Son kez dinleyin beni. Bunu neden yapıyorum ben de bilmiyorum ama... ...inşallah geçerli açıklamanız vardır. Saat üçte Beşiktaş sahilindeki çay bahçesinde olacağım. <gülüyor> Teşekkürler Handan Hanım. İyi günler. <gülüyor> ...konuda söylediğiniz benim bilmediğim... ...sizin bildiğiniz şeyler neymiş anlatın bakalım. Hanım ...çocuklarımıza karşı büyük haksızlık yapıyoruz. Oğlunuzun kızımla evlenmesine... ...izin vermediğinizi duyunca... ...önce biraz şaşırdım. Selma çok kötüydü eve geldiğinde. İlk önce şunu bilmenizi isterim ki... ...oğlumun kızınızla evlenmesine... ...asla razı olamam. Bunun sebebini de siz daha iyi biliyorsunuz. Buraya aslında hiç gelmemem gerekirdi. Bunu da nasıl yaptım hala anlayamıyorum. Beni seneler önce kaçırmaya kalkan adamla yan yanayım. Hayret ediyorum kendime. Neyse. Telefonda benim bilmediğim gerçeklerden söz ettiniz. Neymiş o bilmediğim gerçekler? Hanan Hanım. Ben sizi asla kaçırmaya falan kalkmadım. Ha, ne? Ne yaptınız öyleyse? Gecenin bir yarısı benim odamın balkonunda ne işiniz vardı? Ayrıca beni sevdiğinizi bütün mahalle biliyordu. Babamın beni size vermeyeceğini bildiğinizden kaçırmaya kalkıştınız. Üstelik başkasını sevdiğimi biliyordunuz. Bunun tersi ne olabilir Ayhan Bey? Evet anladım. sizi çok sevdim. Bunu zaten inkar etmiyorum. Ben o gece ve birçok gece olduğu gibi... ...pencerenizin kenarına gül bırakmak için çıkacaktım balkonunuza. <Gülüyor> ya? İnanamıyorum bu söylediklerinize. Bu olamaz. Çünkü bu söyledikleriniz... Evet doğru anladım. O gece karanlıkta elektrik kablosunu tutunca... ...elim yandı ve yere düştüm. Orada öylece duramazdım. Çünkü bana bugün olduğu gibi o zaman da inanmayacaktınız. Daha sonra abiniz beni elimdeki yanık izinden tanıyınca... ...mahallede bana kimse demediğini bırakmadı. Bir anda ırz düşman olmuştum. Herkesten saklanır oldum. Kimseye bir şey söyleyemedim. Ve daha sonra bildiğiniz gibi mahalleden ayrıldım. Yani her sabah uyandığımda penceremin kenarında duran o gülleri siz bırakıyordunuz öyle mi? Evet, annen Aman Allah'ım. Oysa ben gülleri bırakanın rahmetli eşim olduğunu zannettim yıllardır. Demek onun için hiçbir zaman bahsetmedi bana güllerden. Ben de ona hiç sormadım... ...Güller'i sen mi bıraktın diye. Ben ne kadar yanlış düşünmüşüm... ...sizin hakkınızda bu zamana kadar. Ne diyeceğimi, ne söyleyeceğimi... ...bilemiyorum Ayhan Bey. Bir şey söylemeyin anladım. Ben sizi bulacağımı hiç zannetmiyordum. Senelerdir bu yanlış anlaşılmanın... ...burukluğu ve üzüntüsüyle yaşadım hep. Ah. Oysa... ...ben sizi o kadar saf duygularla sevmiştim ki... isteseniz zarar veremezdim size. Aslında... Balkonumuza çıkıp o şürekleri hiç bırakmamam gerekirdi. Ben de hatalıyım belki. Ne olur beni bağışlayın. <gülüyor> Asıl siz beni bağışlayın Ayhan Bey. Bana sevginin ne kadar saf... ...ne kadar güzel bir duygu olduğunu hatırlattınız. En önemlisi insanlar hakkında peşin hükümlerde bulunmamayı öğrettiniz. <gülüyor> Estağfurullah Kaderin cilvesine bakın ki bizim çocuklarımız yüreklerinde parıldayan sevgileriyle farkında olmasalar da bizleri buluşturdular. <gülüyor> Hayat böyle bir şey işte. Artık çocuklarımız üzülmesin andıranım. Selma ve Emre'nin mutlu olması en büyük dileğim. Haklısınız Ayhan Bey. Kusura bakmayın. Bilmeden size sert çıktım bu konuda. Emre Selma'yı çok seviyor. Onların mutluluğu benim mutluluğum olacaktır. <gülüyor> Bu güzel haber onları çok mutlu edecek hanım <gülüyor> da bilseydim. Oh! Havada ne güzel bugün. Aa. Bu gülde neyin nesi böyle? Üstelik bir de mektup var. Kim bıraktı acaba? Dünyanın en güzel açan çiçeğine günaydın. Yüzün aydınlık, kalbin benimle olsun. Bu akşam seni istemeye geliyoruz. Haberin olsun. Emre. <gülüyor> Ay, inanmıyorum. <gülüyor> Yaşasın, baba, baba. Penceredeki Gül.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 Penceredeki Gül adlı oyunumuz sona erdi. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler.